Not push the pusher but the button third room zaman köşesini Black Door İstanbul'dan e, geçen hafta çaldığımız ilk playlistin üzerine ikinci playlistle birlikte başladık. E, Black Door İstanbul projesinden geçen hafta bahsetmiştik. Dileyenler bu projede neler olduğunu veya ileride neler olacağını öğrenmek istiyorlarsa www.blackdooristanbul.com üzerinden takip edebilirler. Eee ben konuşurken bir yandan arkada sesler devam edecek ve ardından bazen ben susacağım sadece sesler e, duyulmaya devam edecek. E, Kiblas İşveren Sendikası e, sanatta e, önümüzdeki hafta e, önümüzdeki zamanda 2 Kasım 5 Aralık tarihleri arasında e, mutluluk manzaraları sergisiyle yeni sezonu açıyor. Aslında BNR dönemin paralel etkinliklerinden biri olmayan bu etkinlikte İstanbul'da sanat öğretimine devam etmeyen sanatçıların eserleriyle karşılaşacak izleyenler. Mutluluk manzaraları aslında gündemle de ilgili olarak çok önemli bir yer tutuyor bence. Çünkü tam da bu dönemde mutluluk manzaralarını birazcık seyre dalmamız gerekir diye düşünüyorum. Her ne kadar mutluluk yapımız için değilse de. Aslında e, konsepti bir yandan e, Gaideborf'ın e, gösteri toplumundan etkilenen e, bu sergide yeni ekonomik düzeninin bireyler, bireyleri pasif bir tüketiciye dönüştürecek şekilde kitlelerin bilincini yönlendiren güçlü mekanizmalar yarattığını ve bu durumunda kitle iletişim araçları sayesinde bir tür gösteri toplumunu ortaya çıkarttığını e, gösteren konsepte doğru bir yönlendirme yapıyor. E, sergi İstanbul Beyoğlu bölgesinde değil karşıda Üsküdar'da yer alacak ve bir sendikanın kendi galerisinde yer alacak. Bu sergiye dair ileride konuşmaya devam ederiz. Şimdi Flowers punoni devam ediyor. Bir yandan e, yarım bir konferans var. Küratörlük'teki alternatif yaklaşımlar Simen Sanat'ta e, gerçekleşecek. E, Dorothy Richard, T. Görgün ve Işın Öner'in e, katıldığı e, konferansta e, küratörlük üzerine bir tartışma yürütülecek. Hatırlarsınız e, geçen sene İstanbul Biyaneli'ni e, ilk programla birlikte aslında konseptinin ilk tanıtımının yapıldığı programlardan biri Zamansız Köşesi'ydi. Aa, bu senede aslında e, bu sefer Sinop BNL'nin e, ilk duyurusunu aslında bu konferansın duyurusunu yaparak e, burada yapmış oluyoruz. Yeni konsept gölgelerin bilgeliği e, olacak sene 2 Sinop BNL'inde. E, daha önceki BNL'lerle ilgili bayağı bahsetmiştik. E, ve aslında bir yandan e, gölge etmeye başka ihsan iste, istemez diyen e, Diyojen'e atıfla e, gerçeği arayan bir e, BNL konsepti oluşturulmuş. Bu arada bu müziklerle bu seslerle birlikte ben de burada gayet böyle farklı bir moda giriyorum. <gülüyor> bir yandan bunu şey konferansları sunarken de o yüzden modum benim de değişiyor. Aa, o zaman tekrar devam ediyoruz. Aa, Francisca Mercedes Cordes Wash mich interessiert ist Geld. hayatı artı da 4 Ocak 28 Ocak tarihleri arasında Ubik sergisi e, açılıyor. E, yine işte ne güzel ki BNL paralel bir etkinlik olarak lanse etmiyoruz bu sergiyi de. E, Hayaka artı aslında sürrealist eylem grubunun gerçekleştirdiği bir proje. Geçen sene yani bu sene yıkım sergisiyle e, bu e, yıkım sergisini gerçekleştirmişlerdi. E, kendilerini e, tanıtırken aslında şunu da ekliyorlar. Ubik Project, iki e Distraction yıkım 2011 sergisiyle başlayan e, periferi sergilerinin ikincisi olacaktır. E, diyorlar. Eee Rafet Arslan konsept e, koordinatör Alper Teyince yine Rafet Arslan ve yarın Yeraltı Hafıza programında No Replica Kolektif'in eee Nure, Kolektif'in sunduğu programda Rafet Arslan Ubi anlatacak. Bize biz de daha sonra Rafeti burada ağırlamayı gerçekten istiyoruz. E, müzik bir yandan devam ediyor. E, şu anda The One Kurishkes Cause Page Dün e, saat 18'de karma sanat e, sergisi ile e, sergisi açıldı. Bu sergiye ben de e, katılan 46 sanatçıdan biriydim. E, aslında disneyersi bir sergi ve disneyersi karma sergi mantığıyla açılan bir sergi. Günümüzde bu tür sergiler ...daha fazla açmaya başladı, kimileri piyasada galeriler ve daha fazla koleksiyoneri iş satmaya çalışırken... ...bazı sanatçılar koleksiyoner avına çıkarken kimileri de disiplinerizli sergilerle sanat üretmeye devam eden insanları desteklemeye devam ediyor. Aslında karma sanat bir kolektif ve kendi açlıkları mekanda disiplinerizli çalışmaların devam edeceğini öngörüyorlar ve buna devam etmek istiyorlar. Son şarkıya doğru giriyoruz. True the Night, e, Dortmund nor. E, haftaya Pazartesi günü e, saat 19'da Zamansız Köşesi e, devam edecek ve Zamansız Köşesi bundan sonra her Pazartesi saat 19'da olacak. Güzel bir haberimiz var. 20 dakikaya çıkıyoruz ve böylelikle ben de cümlelerimi toparlamaya çalışmak için daha fazla vakte sahip olacağım. Öbür türlü cümleler e, parçalanarak gidiyor. Ee, yine muhtemelen Açık Radyo'da, son haber olarak Açık Radyo'da e, konuşulmuş olduğunu düşündüğüm veya konuşulacağını düşündüğüm bir sergi, Değiş Dokuşu sergisi. Ee, yine Çağdaş Sanat Ortamı'na farklı bir teklifle e, gelen bir sergi. Açık arttırma e, konseptinin sergi alanına farklı bir şekilde geldiğini görüyoruz. Ve Değiş Dokuşu da e, sanatçılara e, insanlar işlerini alabilmesi için e, farklı teklifler sunacaklar ve 3 gün boyunca bu teklifler değerlendirilip sanatçıların önlerine sunulacak. E, ardından eğer sanatçılar işlerini satmayı kabul ederlerse e, bu işler satılacaklar. E, e, evet, değiş 9 sergisi ile birlikte Ada Sanat'ta 18-20 Kasım tarihinde olacak bu sergi. Programı bitiriyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Let's God God God God God God God God God God God God God God God God God God This then is Konukman'la Güncel Sanat Konuşmaları. Açık Radyo Program Destekçisi olun.